Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.